Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Kömür Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, Açık Mimarlık programında bu hafta Evren Uzer ve Yağmur Yıldırım'ın belirli aralıklarla kadın ve mimarlık üzerine yaptıkları seri programların Cenk Dereli ile birlikte değerlendirme sohbetinin ikinci bölümünü sizlere sunuyoruz. Merhaba, Açık Mimarlık programına hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Dereli. Ben Yağmur Yıldırım. Ben Evren Uzer. <gülüyor> Güzel. Bugün bugün şehirler ve ülkeler arası bir kayıtla sizlere sesleniyoruz. Yağmur, Evren ve ben bu programda daha önce Yağmur'un ve Evren'in yine liderliğinde gerçekleşen bir seri programın değerlendirmesini yapalım istedik diyerek sizi size bırakayım. Buyurun efendim. Yani benim Bunlar da genel olarak yani o, o baya aslında şey çünkü e, programın içerisinde şeyden de bahsettik e, mesela Yedikule Bostanlarını sunu anlatırken e, bo bostanın etrafında yaşayanların yani o bölgede mahallede yaşayanların e, içerisindeki kadınların onlara mesela çok karşı olduğundan filan da bahsetmiştik. Ve kadınlar yine çok dominant burada hani baltayla gelen ilk başta bir erkekler grubu olduğu kadar hani siz ne yapıyorsunuz burada? Benim çoluğum çocuğum var, senin çocuğun olsa anlarsın diye bir argüman kullanan da ciddi bir kadın kalabalığı olduğundan evet. ee, ya yani O da mesela işte şey, kadınların mesela gün içerisinde daha kendi yaşadıkları alanlar içerisinde olmaları, o protestoya o anda daha katılabilir olmaları, daha görünür olmaları. Ya da mesela Bergen'le meselesinde bir e, halkla ilişkiler stratejisi gibi... Olabilir mi diye biraz ondan da konuştuk. Yani başka bir sürü övesi var. Yani bu kentsel muhalefet içerisindeki farklı noktalardaki cinsiyet meseleleri daha uzun uzun kafa yorulabilecek durumlar. O yüzden o, o bölüm bayağı e, kafa açıcı oldu benim için. Dördüncü programda da Aslan Demirtaş'la konuştuk. Aslan Demirtaş'ın e, hem e, akademide de kendi özel e, pratiğinde de çok ilginç çalışmaları var. Özellikle hem şeyden bahsetti, Yedikule Bostanları'ndan bahsetti, hem de Aşı Sergisi'nden, barajlarla ilgili. Oradan da ilginç başka şey açılımlar olacak sanırım. Ee, Cenk bu konuda bir yorum yapmak ister misin? <gülüyor> ben o programda yeterince yorum yapmıştım. <gülüyor> <gülüyor> O yüzden... Neden o yüzden devletle şey babaklığa diyoruz diye bir yorumla bence. Evet. Öyle. Yo, bu mesela hani şimdi biraz önce program off, off the record şey, şey, henüz yayına geçmemişken hani ileriki programlarda neleri konuşabiliriz e, derken bu cadılar cadı avı ve kadın bedeni üzerinden sömürünün devam etmesi meselesiyle aslında bu e, aslanın e, programında konusu açılan barajlar işte doğa ana devlet baba meselesi ve onun hani sömürüsü meselesi <gülüyor> yani bir şekilde hep birbirine bağlanıyor. Evet. Ve yine bir görünürlüğünün olmaması gibi Cenk'in de bahsettiği şey vardı. Hani benim bir arkadaşım bir enerji şirketinde çalışıyor diye bir gün bir mektup almıştı. Bu aslında benim tek sahip olduğum bu toprak ve bu bunu da yok edecek gibi ama tabii Doğayı kim temsil ediyor burada? Doğanın bir görünürlüğünden söz edebilir miyiz? Bu toprağına ekip biçen ve bu benim elimden alacak diyen kişi ne kadar doğanın görünürlüğü ya da temsil adına söz sahibidir? Bu da tabii ayrı bir şey ama. Hmm. Ee, aslan'la bir de konuştuk. <gülüyor> evet biraz daha bu doğa peyzaj meseleleri e, üzerinden tekrar devam ederiz gibi konuştuk ama bu seri içerisinde e, onu yapabilir miyiz? Hani gelecek programlara bağlanacak şekilde şu kitapta Philosophers Plant üzerinden bir e, tartışma yapalım e, gibi e, konuşmuştuk. Belki orada yine peyzaj e, peyzajdan Eril tahakküm meselesine bağlanan bir başka hmm. e, olacak. Bir de aynı zamanda bu belki şeye de bağlanabilir, bilmiyorum. E, i̇kinci programda Burcu'nun bahsettiği peyzaj mimarlığı, işte ve yumuşak ö mimarlık öğeleri e, üzerinde ve hani kadınlara açılmış, bırakılmış. Evet, yaman. dekoratif sanatlar, iç mekan düzenlemeleri ve bu bozart döneminde kadınlara özgü olarak nitelenen ve peyzaj diye 18 yüzyılda diye hatırlıyorum. Hı hı. Yani genel olarak şey serilerin içerisinde e, benim eksikliğini düşündüğüm e, noktalar bunlar. Biraz, belki daha sonrasında mekanlar üzerine mekanların cins, mekanlar ve cinsiyet meselesi Bir de bu e, hem tarihi durumda müşterekler meselesini de bağlayacak olan cadılar cadı avu mesnesi ve iki ana konu üzerine bence konuşmaya devam edebiliriz diye düşünüyorum. Ocadılar cadılar meselesinde şey de enteresan, bu erk, engizisyon iktidar, otorite, idare olanın aslında kadın bedeni üzerinde hak iddia ederek bu senin bahsettiğin kendi arazilerinde bir şekilde alıp ve Hı. şeyden falan bahsetmişti işte dün konuştuğum bir sanat tarihçi, bu cadıların klasik pomuk prenses de Sivri, burunlu, sihirli, kambur olarak gözükmesinin nedeni işkenceden sonra gösterip aslında hani bu Rönesans'taki ideal kadın bedeni bu şekilde deforme oluyor. Ve bu çirkin kadınlar, görünmez kadınlar bunlar zaten hak etmiyorlar bu mülkiyeti gibi de bir ötekileştirmek ki bu aslında erkin kadını bir nesneleştirmesi ideal güzellik kadına içinde ilginç diyelim. Neyse bunu bir başka programa bırakalım. Bir program çıkar bence buradan derim. Evet, evet. Ee, Bilmem işte iki bir başka şey var bir, ve belki açılmamış bir sürü de soru var hani şey nasıl olabilir ee, buna dışarıdan insanların soru işaretlerini nasıl e, alabiliriz Cenk birazcık yarı dışarıdan sayılırsın hiç soru yok mu? kafanda evet, reaksiyon almayı ümit ederdim ben aslında ama hala açık olmakla birlikte bütün önerilere sorulara yorumlara açığız diye çok üzerinde durduk yani şeyi... Bu açıklığa davetlik her zaman açıklık olmuyor da... Yani bilmiyorum hani nasıl bir yöntemi olabilir. Ee, onun... E, bir, bir takım sorular olsa... Belki onun üzerinden konuşmak da... Daha e, ilginç olabilir. Ya ben... E, şeyi düşünüyorum da... Yani siz konuşurken... Şimdi tabii hani bir yandan böyle... Program içerisinde bazı... Cays'lerden doğrudan... Aslında... E, Kadın ya da erkek tasarımcı olarak ele almayacağım meseleyi de aslında bu biraz da böyle konulara yaklaşım farkının olup olmamasıyla alakalı galiba. Hmm. Çünkü e, diyelim e, çok meşhur bir e, erkek mimar var. E, onunla aynı alanda aynı tip değiştirir üreten çok meşhur kadın mimarlar da var aslında. Hmm. Evet. Tabii bizim beklentimiz var mı yok mu bilmiyorum da hani kadının yaptığı mimarlığın daha farklı olup olmayacağına dair aslında e, öyle garip bir mesele de var. Yani e, yani isim vermek istemiyorum ama var yani öyle e, bu alanda hani mimarlık işleri üreten insanlar da. E, o yüzden... Yani şu, şey problem var mesela bunu şeyde dile getirilmedi ama bilgesi şey söylemedi. Halkar mimarlığın moda sahnesinde yaptığı iş için hiç kadın hiç kız projesi değil. Evet çok ee, maskülan gibi tepkiler almış. Bir şey olarak e, <gülüyor> neler iltifat olarak mesela söylenmesi bence <gülüyor> sorunlu genel olarak ve bu çok galiba yerleşmiş bir şey tanım. Yani o evet öyle e, işte bilmiyorum onu belki de o yüzden e, daha yani yaptık aslında yani daha doğrusu yaptın yaptınız yani, yani daha genel e, konuşmalar değil ama daha proje bazlı, süreç bazlı konular da konuşuldu. Ee, içerikte paylaşıldı o anlamda. Hani e, o da oldu ama belki bundan sonra da e, o manada farklı örneklerle e, bu iş arttırılırsa e, daha ilginç olabilir. Çünkü şuna gelmeye çalışıyorum da gelemedim bir türlü. E, bu cinsiyet ayrımı üstünden e, tariflenen mimar ve mimarlık rolleri ne aşmaya çalışıyoruz aslında bu konuyu e, gündeme taşıyarak yani hmm. en azından hani öyle bir anlayış geliştirmeye çalıştığımızı düşünüyorum ben. Ya da yeni ee, sorular sormak bilmiyorum. Evet yani hani ama e, mesele o cinsiyet ayrımına dayalı bir mimar ve mimarlık mevzusunun ötesi, dışı ya da hani onu araştırmaya çalışmakla falan alakalı. E, bunu mesela sadece kadınlar üstünden değil de o zaman e, Erkekler üstünden de aslında e, keşfetmeye çalışmak da ilginç olabilir bir yandan. E, Hı -hı. Yani mimarlık yapma biçiminin eril bir faaliyet er olması ya da kendisinin maskülen bir faaliyet Hı -hı. olmasının dışına e, çıkan erkekler ve kadınlar gibi bir şey. Hı -hı. Yani e, mimarlık yapma biçimini bir e, öyle erkek, e, ne bileyim öyle adlandırılabilir mi bilmiyorum anladım. ama yani öyle bir faaliyet dışındaki bir faaliyet olarak ele alan tüm diğer şeyler ve o Hı. tüm diğer şeylerin uygulayıcısının cinsiyeti önemli değil. Çünkü işin karakterinin e, bu dildeki kodlar Ama ya, ya da... da şey var, sistemin kendisinin çok tanımladığı çalışma koşulları var. O yüzden dedim Yelta Köm'ün yap yaptığı bu emek meselesine bir şekilde Hı. bağlanacak mı? Çünkü o çalışma biçimi e, işte, işte şey, son e, teslim tarihinin belli bir sürede olması be beklenen işin yapılabilirliğine ilişkin belli bir zaman algısının olması e, bir sürü şey tanımlıyor aslında ister istemez. Zahadi'den şey vardı Huffington Post'a ya da Guardian'da yeni yayınlandı. Ee, böyle ısrarla şey evet. Arap'ta kadın olmasına şey verdiği evet. artık bu hangi bir şeyle yaptığından bahsediyorum. Sabah 9 akşam 5 çalışmayı düşünüyorsanız mimarlık yapmayın. Konforlu olacağınızı düşünüyorsanız mimarlık yapmayın. Yani bu mu? Belki bu. Yani o zaman bu şekilde üretilsin istiyorsak e, ve bu şekildeki kentsel üretime de razı gelmiş de oluyoruz. Öyle miyiz? Belki biraz onu, onu konuşmak. Yani aslında cinsiyetten çıkıyor bu noktada. E, bizim belki cinsiyet noktasıyla e, giriş yapmamızın nedeni e, bu kadınlara ne oluyor? Kadın mimarlar neden hani mesleği icra etmiyorlar üzerineydi? Ve çok işte bu okulların istatistiğinin e, şeyi tutmaması bir de aynı zamanda mesela onlardan çok konuşmadık ama mimari odasıyla görüşmüştüm Ankara'da merkezde filan onların düzenli yaptığı şeylerde bizde o tür şeylerle ilgili dava açma filan pek yok mesela işte yeni evli hani hamile kalması, çocuk doğurması muhtemel filan kadın mimarların işe alınması da alınmama da tercih edilmediklerini filan söyleyenler var o şeylerde, hı hı. anket çalışmalarında filan mesela. Ee, bu tür ayrımlara falan hiç hani oralara da girmedik yani bunlar aslında hani konuşmaya o noktadan girmemizin nedeni ama dediğin gibi çok genel olarak mimarlıkta iş yapma biçiminin e, olması ve o biçimin dışında iş yapanlar nasıl yapabiliyor bunu hı hı. ne şekilde yapabiliyor bu programın sonunda seni söylediğim bir şey vardı aslında Buradan biraz da oraya bağlayabiliriz aslında adaletli bir zeminde durabilmemiz ancak üretilen mimari üretimi ya da Üretimin kendisini sorgulamamızda sağlayabilecek ki biz o yüzden bu seri yapıyoruz gibi bence o çok güzel ve önemli bir kapanış paranteziydi mi demeliyim bilmiyorum oradan çok da uzaklara gidebilir aslında evet, ve yani hem adaletli zemine nasıl ulaşacağız o adaletli zemine çünkü bu aynı zamanda da çok rekabet olan bir de alan yani ne şekilde olabilir bu belki çok katı Şeyler. Mesela ben bu İsveç'te çalışmaya başladığımda hiç çalışma koşulları olarak alışmadığım bir şey. Ee, eğer tatilimi belirli zaman içerisinde kullanmazsam uyarı geliyor şeyden, sistemden. Hani, <gülüyor> Kullanmadığınız, ee, bu kadar izni hani biriktirmemelisiniz falan gibi bu bir. Ondan sonra mesela İsveç'te kadın erkek çocuk izni eşit, daha doğrusu pardon eşit değil toplam bir buçuk yıl ücretli iznin var anne babaya kalmış onun kullanılması. Eğer eşit kullanırsan ya da baba daha çok kullanırsa e, ekstra bonus var. Yani hem süre olarak hem ücret olarak daha fazla alıyorsun mesela. Bu Bir şekilde böyle bir teşvik var. E, ama bunun yanında mesela iş yerlerinde de eğer baba kullanmazsa bir toplumsal baskı var. Yani hepsini anne kullanırsa toplumsal baskı var. Sen niye geri döndün? Niye çocuğuna bakmıyorsun diye bir toplumsal baskı var. Belki o noktaya gelmesi. Bilmiyorum yani çünkü mesleğin kendi içerisindeki o rekabet, iş alma. Çünkü çok az iş var. Bir sürü mimar var o işleri almak için. Dolayısıyla sürekli daha kısa zamanda daha çok iş üretme üzerine çalışıyor. bütün Bir de tabii network, yani ağlar üzerinden aslında yani iş alma verme meselesi o ağların nerede böyle bir Gentleman's Club içerisinde golf, <gülüyor> golf şeyinde <gülüyor> tartışmasında hani akşam içmeye gidiyorsun orada mesela ilişkilerini geliştiriyorsun ve o ağların yürüdüğü mekanlar ve onların, o ağların içerisinde kimler var? Belki bunları da biraz sormamamız lazım. Çünkü insanlar mesela aynı konuşma konusunda e, Ortamında aynı networkte olduğun insanlarla dilin de aynılaşıyor bir süre sonra. Yani aynı frekanstan konuşmaya başlıyorsun. Dolayısıyla ortak bir iş yaparken o insanları düşünmen aslında çok da doğal. Belki bizim hani o süreç içerisinde e, o aynı dili üretecek e, durumları yaratmamız gerekiyor. Yani herkesin e, burada sesinin olmasını istiyorsak. Bilmiyorum. Ne diyorsunuz? Çok konuşmuyor. Doğru. <gülüyor> doğru. Doğru, doğru yani aslında bu işte hem iletişim ortamında hem de mekansal olarak bir araya gelme yerleri ve biçimleri olarak da örgütlenmesi lazım ki o bahsettiğin hem o işte Gentleman's Club meselesinden iş çıksın, başka bir yere doğru gitsin ya da ne clubıysa yani o. <gülüyor> herhangi bir şekilde. O şey sembolik olarak. Evet evet. Yani böyle bir dili tipi yapması etmesi benzeşen ve birbirlerini tam olarak e, destekleme de e, işin ve e, iş alma biçimlerinin devam etmesi için birbirlerini doğrulayan e, bu cemiyetlerin dışındaki ortamların gelişebiliyor olması gerekiyor. Çünkü e, yani hani verdiğin örnekte bir başka ülkede iş bir türlü ilerliyor, koşulları farklı. E, i̇şte Türkiye'de de başka türlü ilerliyor. E, hani aslında bu konuşuluyor sürekli de kime sorsan zaten o şekilde iş yapmak istemiyor ama durum bu. Mecburen o durumun içerisine giriyor ve o işi yapmak zorunda kalıyor çünkü hayatın devam ettirmesi lazım falan gibi bir şey oluyor. Bu da yani klasik şeye geliyor. Ya bu dili öğrenirsin, bu çarka girersin, burada işlersin ya da bunun dışında kalırsın ve hakkın olan neyse onun dışında ona razı olursun gibi bir duruma giriyor. Ama iş aslında bu kadar yani ikili, değil. Hatta üçlü değil. Dörtlü, beşli, altılı, yedili, çoklu. Evet, o şey geldi aklıma şimdi. Tekrar geri dönüm o metne bakmadım ama Boğaçan Dündar Alp'in yazdığı evet. o metin de mesela bunu kendine dert ediniyordu. Aynen. Yeni hele bu işte Mart ayındaki mimarlık seminerleri içerisinde yazdığı metini mi söylüyorsun? Daha öncekini mi söylüyorsun? Daha önceki sanırım. Türkiye'de mimarlık şimdi... yapmak istemiyorum. Ha, o evet. O, onun üstüne şimdi bir de e, geçtiğimiz hafta e, mimarlık seminerleri sırasında katıldığı konferansta Öncelikle. yaptığı konuşmanın metnini yayınladı. O da e, çok sıkı. E, onda da e, şeyden bahsediyor. E, bir önceki metnine e, tabii ki benzerlikler taşıyor ama bunda da hani biz kend e, ne diyordu? E, bir alana ya da ortama e, dahil olmak yani onun araçlarını dillerini yollarını öğrenmek aslında kolay olan şey ee, Hı -hı. ve hızlı olarak e, e... <gülüyor> güzel Hız, hızlı olarak hızlı olarak dahil olabileceğin bir şey bu ee, Hı -hı. ama e, kendi aklımızı e, yöntemlerimizi dilimizi ve e, var olma biçimlerimizi geliştirmek ise başka bir mücadele Evet. Biz kendi, kendi zihinlerimizdeki olan şeyleri birbirimizle paylaşmak ortamlarını yaratmalıyız. Bunu yaratmadık diyor. Ee, evet. Bu aciliyete de çok güzel bağlanıyor aslında. Çünkü iş üretme meselesini de sürekli, o kentsel muhalefette bahsettiğimiz aciliyet meselesiyle şey var, iş geliyor. İşin hı. belli bir yapılma süreci var. Sen orada işin üretilme biçimi, hangi ilişkiler şekliyle işin alındığı, üretildiği üzerine çok fazla yani kafa yorup e, üretim yapamıyorsun ya da yani ya aslında belki hani bir durup yapmamız gereken o. Yani çok hı hı. doğru noktalara bağlanıyor. Asıl sorunun peşinde düşmekti yazının da yanlış hatırlamıyorsam. Ne bir daha söyle? Asıl sorunun ne parantez içinde peşine düşmek ki aslında bu asıl soruyu sorunu. Türkiye mimarlık eğitim politikasına doğru oturumunda da sunmuş olması da çok tatlı şeyden de bahsederek bitirmişlerini. Bu kontrol mekanizmalarının temsiliyetine teslim olmak yerine kendi kontrol mekanizmalarımızı aslında üretmenin mümkünlüğü olabilir mi diye. O aslında güzel bitirişti. Güzeldi mimarlık semineri. Onunla da ilgili programı olmuştu Yelten diye burada da analım. Evet. Ben bu emek ve aslında bu görünürlük meselesini bir şekilde tekrar geriye dönüp kurcalayarak... Bağlayabiliriz ilerleyen zamanlarda. Hı hı. Güzel aslında bak Boğaçan'da, <gülüyor> Boğaçan'da <bağlandı>. Boğaçan da Boğaçan da bağlan. Aynen. <gülüyor> Mesaj atayım yani, <değil> mı? Gelsin. <gülüyor> evet gelsin. Ee, ya yani hani böyle bir şey olarak bir e, program olarak bence bu meselenin de konuşulması lazım. Yani illa bu yani şey diye düşünüyorum ben bu cinsiyet meselesi ya da bu çalışma koşulları meselesi aslında çok. Temel e, noktalara dayanıyor mimarlıkta iş üretme biçimine ve Boğaçan'ın o sorduğu sorularla çok doğrudan bağlantılı. O yüzden belki öyle bir şey e, konuşmada güzel olur. Ayrıca zaten genel olarak eğer Boğaçan gelmediyse bunun üzerine bununla ilgili konuşmak da açık mimarlık şeyine düşmez mi? <gülüyor> ya biz Boğaçan'la e, Boğaçan ilgili tavrımız şu, biz Boğaçan'ın metinlerini doğrudan okuyoruz <gülüyor> programda. <gülüyor> Bu akşam gelmesi bile, <gülüyor> aynen. Bu gelmesi bile, bu Dündar Alpin e, mesinlerini ve başından sonuna kadar e, okuyoruz. <gülüyor> ee, öyle yer vermeye çalışıyoruz. Evet, öyle yer vermeye çalışıyoruz. Çünkü e, bu akşam Dündar Alp hakikaten çok ciddiye aldığı için her yaptığı şeyi, yani esaslı bir şekilde ciddiye aldığı için onun e, bir programa gelmesi. E, Bayağı bir hazırlık gerektiriyor onun için. Her zaman da öyle söylüyor. Hakikaten çok ciddi alıyor yani. O da evet. inanılmaz saygı uyandırıyor bende bir yandan. Yani belki bir ee... şey olur. Gelir gelmez bilmiyorum ama mesela biz kendi bakışımız üzerinden bu konu serinin belki eksenin üzerinden e, soruları onun metinlerine bağlayabiliriz. Onun üzerine bir konuşma olabilir. Ya da gene bunun gibi belki bir... Bence de böyle bir, bir şey yapabiliriz. Böyle bir şey daha kolay e, oluyor. Da. Ondan sonra belki oradan çıkan sorulara ve konuşma uçlarına göre bir, şey. bir de yani bunu başından beri konuşuyoruz hani bunun bilmiyorum nasıl olabilecek nasıl yapabileceğiz ama yayın meselesi hmm. içerisine ya böyle pratik üretilebilecek bir şey çok kısa özetler ve hani tartışma şeyleri ya da belki bunu böylece bırakmak bilmiyorum hangisi ya bence küçük bir kolay kopyalanabilir bir şey yapmak hatta bunun böyle fotokopiyle bile kopyalanabilir bir şey halinde hmm. olması. Yani hem böyle bir yani A5 boyutunda bir zin mantığında bir şey olması hmm. bunun. Ee, kolay kolay bir şey olabilir. Şu da olabilir. Yani e, dinlenebilecek olan linklerin e, QR kodlarını e, üstünde taşıyan e, gerekirse işte evet. doğrudan o e, bloga ve o programı dinlemeyi sağlayacak olan yere seni gönderen e, bir yandan da e, blog entries'i olarak girilmiş olan notları yazılı materyali olarak ve ayrıca programa katılmış olanların da daha fazla paylaşmak istediği şeyleri işte görseliyle ya da küçük metniyle hmm. üstünde taşıyan bir obje üretmek bence şey olabilir, iyi olabilir. Hmm. Bunu hatta şeye falan da işte belli kütüphanelere, özel yerlere falan da evet. vermek oralarda böyle bir birkaç tane hani bunun sayısını Tutmak iyi olur bence. Gerille bir yere girebilecek birer fasyül, 5-6 tane bırakmak. Yerleşik olabilir. Evet. Yerleşik. Aynen. İhtiyacım bulunuyor ben o QR kodlarını hiç kullanamıyorum. <gülüyor> hiç kodu gelmiyor bilmiyorum. Kullananlar var Evren o yüzden. Tekniği özürlü. O, o kodla teknik özürlüyüm. <gülüyor> yani e, link zaten şey yani e, radyo programının bluğunun adresi e, kolay ve akılda kalıcı olduğu için hani onu bir yere yazmak yeterli olabilir zaten çok yerine ya da onun e, yazıyor olmak e, e, arayan kişi e, teklerle arayan e, bulabilir onu e, bence böyle bir şey yapılabilir e, hatta sadece yani blokta entry olarak girilen şeyler bile yazılı materyal olarak kullanılabilir belki bu yaptığımız konuşma Evet, şifre edilebilir bilmiyorum ya da edilmez ya da buna da bir özet yazılabilir hı hı. Ee, sadece özetler o basılı şeyin üstünde olur ee, hı hı. ve geri kalan her şey de dinlenebilir olarak zaten internet hı. üstünde var hı hı. Ee, isteyen de dinler, ana içeriği de oradan öğrenir. Evet. Bence böyle bir şey yapalım yani Hı hı, bence de. Bir şey var işte önümüzdeki eğer onu nasıl yapabileceğiz bilemiyorum ama şey söylemiştim bu e, Erbatur Çavuşoğlu'nun Türkiye Kentleşmesi'nin toplumsal arkeolojisi kitabında bu mekansal mekanın eril dili üzerinden bir şey var. O hani iyi bir, bir sonraki e, konuşma şey olabilir. Cadılardan bahsettik. Senin bahsettiğin sanat tarihçisi kimdi? Eda Yoluz. Eda Yavuz. Mesela hani Eda Yoluz onunla gene hmm. bu şey, Silvia Federici'nin Kaliban Endoviç kitabı gene bu cadılar mesesi hani çok şeyle bağlı açandan bahsettik böyle 3 gene hani devam edilebilir bir şey şey söylemeye çalışıyorum bu böyle bir ara toparlama gibi oldu çünkü bir bu kadar için <gülüyor> geleceğe de <gülüyor> plan program yapıyoruz şu anda <gülüyor> sezon değerlendirmesi ve kapanışı evet, yeni evet, indirilir evet, öncesinde evet. bu böyle toparlamış olabiliriz bence bence de Ağzınıza sağlık efendim. S <gülüyor> kaldın. Sen çok inletinam olsun. <gülüyor> ne? Çok sessiz kaldınam olsun diyorum. Ee, biraz öyle, biraz öyle. Ne evet, iyi yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. Ee, burada evet. sonlandırıyoruz o zaman. Sevgili dinleyiciler...